Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygül. Hamde Binti Cahş radıyallahu anha. Abdülmuttalib'in kızı ve Resul-i Ekrem'in halası Ümeyye ile Cahş'ın evliliklerinden dünyaya gelen Hamne binti Cahş radıyallahu anha, aynı zamanda Allah Resulü'nün hanımı Ümmü müminin Zeynep ile Ümmü Habibe'nin kız kardeşidir. Bazı kaynaklarda Hamne ile Ümmü Habibe aynı hanım zannedilip, Hamne'nin künyesinin Ümmü Habibe olduğu söylenmiş, Buna bağlı olarak da Ümmü Habibe ile evlenmiş olan Abdurrahman bin Avdan Hamne'nin kocası diye söz edilmiştir. Mekke'den Medine'ye ilk hicret eden ve Allah Resulüne biat eden kadınlardan olan Hamle Mus'ab bin Umehir ile evlendi ve ondan bir kızı oldu. Hayat Hamle için olağan seyrinde giderken Uhud savaşı gelip çatmıştı. Allah Resulü önderliğinde Müslümanlar Uhud savaşının hazırlıklarına başlamıştı. Resulullah sancağı taşıyacak sahabeyi seçmek için ayağa kalktığında Mus'ab bin Umeyr'i çağırdı ve Mus'ab'ı Uhud savaşının sancaktarı yaptı. Kılıçlardan çıkan kıvılcımlar savaşın şiddetini haykırıyordu. Yaylardan çıkan okların uğultuları, yüzyıllar boyunca Müslümanların hiç unutamayacakları ağıtlar besleniyorlardı. Müşriklerin ilk önce bozguna uğrayarak çekildiklerini gören okçular, dağın tepesindeki mevzilerini terk ettiler. Fakat onların bu hareketi, savaşın seyrinin Müslümanların aleyhine dönmesine sebep oldu. Müslümanlar ansızın dağın tepesinden gelen Kureyş suvarileriyle karşı karşıya kaldı i̇bn Kaim'a atılı olarak geldi ve Mus'ab bin Umeyr'in sağ eline vurup onu kopardı. Bu arada Mus'ab bin Umeyr, Muhammed aleyhisselam ancak bir peygamberdir. Ondan önce de başka peygamberler gelip geçmiştir diyordu. Sancağı sol eliyle tutup üzerine eğildi. Düşman bu defa sol eline vurup onu da kopardı. Mus'ab, sancağın üzerine kapanıp onu barına bastı. Yine, Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de başka peygamberler gelip geçmiştir diye haykırıyordu. Düşman bu defa Mus'ab'a saldırarak mızrağı sapladı ve mızrak kırıldı. Mus'ab yere düştü ve sancakta düştü. Resulullah ashabıyla birlikte savaş alanını incelemek için Mus'ab bin Umeyr'in yanına geldiğinde gözyaşları süzülüverdi. Uhud şehitleri merakla bekleyen gözler bırakmışlardı arkalarında. Hazreti Hamza, Abdullah bin Cahş, Mus'ab bin Umeyr ve daha niceleri. Mus'ab, Uhud gazvesinde şehit düştü. Muhammed bin Abdullah Cahş'tan rivayet edildiğine göre İslam ordusu Uhud kazvesinden Medine'ye döndüğünde merak içinde bekleyen kadınlar savaşa katılan yakınlarından haber sormuşlarsa da hiç kimse bu konuda onlara cevap vermedi. Bunun üzerine kadınlar Allah Resulüne başvurdular. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hepsine cevap verdikten sonra sıra hamneye gelince ona kardeşi Abdullah'ın ve dayısı Hamza'nın şehit olduğunu söyledi. Hamle derin bir tevekkülle Allah onlara rahmet etsin ve onları bağışlasın dedi. Ardından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hamle'e kocasının da şehit olduğunu söyleyince Hamle radiyallahu anha ah savaş ah diye feryat etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kadınlarda kocalarına karşı ayrı bir bağlılık vardır buyurdular. Hamle binti Cahş radiyallahu anh'a daha sonra Talha bin Ubeydullah ile evlendi ve ondan iki oğlu oldu. Abid ve Zahid bir kimse olduğu için Seccat lakabıyla anılan oğlu Muhammed Cemel vakasında öldürülmüştür. Diğer oğlu İmran, Fazıl bin Abbas'ın kızı Ümmül Külsüm ile evlenmiş, her ikisinden de nesli devam etmemiştir. Hamle radiyallahu anhanın hayiz dönemi bittikten sonra da kan kaybettiği ve bu durumunu kız kardeşi Zeynep'in evine giderek Allah Resulüne anlatıp hükmünü sorduğu rivayet edilmiştir. İfk hadisesinde Hz. Ayşe radiyallahu anha annemiz aleyhinde konuşanlardan biri olan Hamle'ye hadi kasv uygulanmıştır. Hamle bu olaya kız kardeşi Zeynep'e olan sevgisinden dolayı karışmışsa da Zeynep Hz. Ayşe radiyallahu anha hakkında onun gibi düşünmemiştir. Vefat tarihi bilinmeyen Hamne radiyallahu anha Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet etmiş ve